Furkan suresi 77 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Te garra kelzinin zelnf kı Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki bütün ins ve cinni uyarsın diye o has kuluna doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirdi. Ellezinehu <gülüyor> mulkussel Göklerin ve yerin hakimiyeti onundur. O asla evlat edinmedi, hakimiyette hiçbir ortağı olmadı. Her şeyi yaratıp inzan veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen odur. What? تخذوا من ken müşrikler Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler ki hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez. Üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler. Öldürmeye de diriltmeye de ölümden sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez. وقال الذين كفروا ler Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır diye iddia ettiler Onlar böylece kesin bir yalan söyleyip zulmettiler <gülüyor> Ayrıca, onun söyledikleri kendisi için yazdırmış olduğu ve sabah akşam kendisine dikte ettirilen, önceki nesillerin efsanelerinden başka bir şey değildir, dediler. Kul <gül> De ki, onu göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen Yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Altyazı M.K. Yine ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı. <gülüyor> Allah sevmez. Yahut kendisine bir hazine verirse, Yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Hasılı, o zalimler, Doğrusu siz, sadece büyülenmiş bir adamın peşine düşmüşsünüz, dediler. İşte bak, senin hakkında nasıl tutarsız misaller getiriyorlar Doğrusu onlar saptılar artık asla yol bulamazlar hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini içinden ırmaklar akan cennetleri verir senin için orada saraylar yaptırır <gülüyor> Ayrıca onlar kıyameti de yalan saydılar. Kıyameti yalanlı yana ise biz alevli bir ateş hazırladık.. <gülüyor> Bu ateş onlara daha uzaktan gözükünce, onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. <Gülüyor> Elleri boyunlarına kelepçelenmiş, ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine takılınca, orada yok olmak için can atarlar. Kendilerine, bugün bir kere değil, defalarca dövünük durun, ölümü isteyin denilecek. <gülüyor> Deki, bu mu iyi yoksa takva ehlin’e vaad olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir. <gülüyor> Orada arzu ettikleri her şey bulunacak, hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vaadidir. gün gelir Allah müşriklerle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri putlarını diriltip bir araya toplar ve şöyle buyurur Siz mi saptırdınız bu kullarımı yoksa kendileri mi yoldan çıktılar Onlar şöyle cevap verirler. Sübhansın! Yüceler yücesisin! Senden başka veli edinmeyi düşünmek bize yaraşan şey değildir. Ne var ki sen onları ve babalarını nimetlerine mazhar edip ömür vererek yaşatınca, onlar seni anmayı unuttular ve helake müstahak bir güruh haline geldiler. Ben, ben de... يَضِيعُونَ فَرُوفَ وَلَا İşte gördünüz ah, denir o müşriklere. Taptığınız nesneler söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne bu azabı uzaklaştırabilir, ne de yardım temin edebilirsiniz. İşte ey bütün insanlar! Bilin ki, içinizden kim bu şirk koşma zulmünü işlerse, ona büyük bir azap taktıracağız. <gülüyor> Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de yemek yer, çarşılarda ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz. Bakalım buna sabredecek misiniz? Sabredemeyecek misiniz? Rabbin zaten her şeyi görmektedir. <gülüyor>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 gelecek melekleri görecekler fakat o gün o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak ve melekler onlara sevinmek size haram haram diyecekler <gülüyor>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 O gün, zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim. <gülüyor>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 O gün peygamber Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der. <Sessizlik>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 قَوْلُهُ لَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِ الْإِعْرَاءَ أَن كَذَلِكَ يَكُونُ ثُمَّ بِسَرْجِهِ bir de o kafirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defada indirilmeli değil miydi? Halbuki biz ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk. <Sessizlik>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 <g oppose> <t SP> uh> o halde sen o kafirlere dedi. Yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde, cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar, yerce en fena, yolca da en sapıktırlar. <gülüyor> Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. <Gülüyor> Haydi, ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik. Ve <Gülüyor>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 Adı Semudu, res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik. Ve Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik. <gülüyor>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 baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye artık sen mi vekil olacaksın ona işlerini sen mi yöneteceksin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 size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan odur. <gülüyor> İnsanlara rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de odur. Gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz. <Gülüyor> diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için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 Onlarla büyük bir mücahede gerçekleştir. <Gülüyor>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 zaten kafir Rabbine karşı hep batına arka çıkar Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik Benim bu hizmet için sizden istediğim hiçbir ücret yoktur. Tek isteğim Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır. <Sessizlik>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 Rahman'a secde edin denildiğinde Rahman da neymiş? Bizi emrediyorsun diye secde mi edeceğiz? Dediler. Ve bu davet onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Tebârak <Tülüyor>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 Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. <Sessizlik> Allah'ın has kulları, o kimselerdir ki, onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa, selametle derler. <Sessizlik> cey Rabb'lerine secde ve kıyam ile ibadetle geçirirler. <gülüyor> Rabbimiz derler cehennem azabını bizden uzaklaştır zira onun azabı tahammülü zor ömrü tüketen bir daktır İnna ensa süstakr <gülüyor> Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> Rahmanın o has kulları harcamalarından ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. <gülüyor>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 Kıyamette o büyük duruşma gününde onun cezası katmerli olur ve azapta zillet içinde ebedi kalır. <Gülüyor>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 Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağırlar ve körler gibi davranmazlar. Vallahi. Şöyle Niyaz Ederler Ey Keremi Bol Rabbimiz Bize Gözümüzün Gönlümüzün Süruru Olan Temiz Eşler Ve Nesiller İhsan Eyle Bizi Müttakilere Önder Eyle Ule! İşte onlara hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek oraya selamla hürmetle buyur edileceklerdir. <gülüyor> Hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir. Orası ne güzel varış yeri, ne güzel bir yerleşim yeridir. Kul ma ya'be'u bikum rabbi lewla dua'ukum fe kad kellegtum fesev fe